Fatih abi, bu hafta şarkı kamer mevzuu var ve muhacirlerin Mekke'ye dönüşü mevzuyla başlayacağız inşallah. Evet Habeşistan'a hicretle ikinci kere hicretle e, emrolunan sahabe-i kiram hazaratı Habeşistan'da malum müşriklerden gelen heyetin necaşiye itirazları buna mukabil olarak e, verilen cevaplar bu bahisler işlenmişti ee, biz yine çok çok böyle biraz daha hızlı ilerlemek adına e, mevzumuza muhacirlerin Mekke'ye dönüşü yani Habeşistan'a hicret eden e, Ashab-ı Kiram efendilerimizin tekrar Mekke'ye avdet edişleri hakkındaki bahsi işleyerek inşallah başlayalım Cenab-ı Hak şimdiden dualarımızı niyazlarımızı yad-ı yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi yad etmemizi inşallah rızasına muvafık ve mukarenin şekilde kabul eylesin. Amin. Evet buyurun efendim. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar her ne kadar müşriklerin eziyet ve hakaretlerinden kurtulmuşlar ve dini vazifelerini rahatlıkla yerine getirme imkanını elde etmişlerse de doğup büyüdükleri ana baba vatanından uzakta gurbet hayatı yaşıyorlardı. Bu durum haliyle kendilerini üzüyordu. Son kafilenin hicretinden üç ay gibi kısa bir zaman sonra, Kureyş ileri gelenlerinden birkaçının Müslüman olduğu yolunda haberler aldılar. İleri gelenlerinin Müslüman olması demek, müşriklerin toptan İslam'a teslim olması demekti. Bu haberler üzerine, Mekke'nin artık kendileri için bir eziyet ve hakaret diyarı olmaktan çıkmış bulunduğu zannıyla altısı kadın 39 kişilik bir kafile ana yurtlarına dönmek üzere yola çıktılar. Şimdi yine burada tabi artık kıymetli dinleyicilerimizde alıştık. Burada şu andaki efendim metne baktığımızda kendimize yakın olan duyguları görürüz. Yani ana yurdumuzdan uzakta gurbette yaşayan ee, insanlar olarak veya birkaç günlüğüne bile olsa memleketinden, şehrinden uzaklaşan insanların ruh haline bakarak kendimizle yaşadığımız için bunu ya doğru hakikaten böyle bir yerde vatanından uzakta yaşamak tam bir gurbet hali doğru dayanamıyorlardır şeklinde hemen kalben de bunu tasdik ederiz. Fakat okuduğumuz ne kendi hayatımızdır e tamamıyla bize benzer insanların hayatıdır Burada bir beşer hayatı işleniyor ama Yegane bir beşerin hayatı işleniyor Ve o beşerin etrafında çok hususi bir Beşerden ve insanlıktan bahsediliyor Sözü uzatmayalım ne demek istiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden ayrı kalmak ondan uzaklaşmak onu görememek sevdası sahabiye hakim olan sevdaydı eğer ana yurtlarına düşkünlük mevzu bu kadar hakim olmuş olsaydı ashab-ı kirama veda haccında 120 bine aşkın olduğu söylenen sahabiden en azından %90'ı ya Mekke'de olurdu ya Medine'de olurdu ya kendi vatanlarında olurdu fakat böyle olmamıştır. Sahabe-i Kiram Hazreti Allah Resulü ahirete göçtükten sonra Mekke'li olanlar da Mekke'de duramamış, Medine'li olanlar da Medine'de duramamış. Allah Resulü'nün muhabbeti ve hasretiyle başka başka vatanlarda Resulullah Efendimiz'in manevi iklimini ve muhabbetini insanlara vatan edindirmek üzere yollara düşmüşler. Tebliğe ve cihada kalkışmışlardır. Habeşistan'dan tekrar dönüş, Mekke'ye dönüş, Resullaha kavuşma ihtiyacının bir dönüşü ve ona kavuşmak arzusunun bir neticesidir diye bakmak ilk planda en sahatli olan bakış açısıdır. Tabi, bu muhabbetten behreya olmayanlarda bizim gibi insanlara da bu mevzuları anlatmak için işte vatan hasreti falan diye bunu izah etmek belki bizim gibi o çok aşka hakiki tadamayan insanlar için böyle izahlar da yapmak merhameten düşünülebilir. Daha iyi idrak etsinler diye, adım atsınlar, emekletsinler de o aşka doğru efendim tanıdık duygulardan hareket edilsin düşüncesiyle yola çıkılabilir. Fakat burada şunu söylemek lazım. Her ne kadar biz şu anda idrak edemiyorsak kıymetli dinleyicilerimizi tenzih ederim. Bu aştan haberdar, zerre kadar haberdar olan insanlar bilir ki Resulullah'ı görüp de ondan ayrı kalmak binlerce vatan hasretinin de üstünde bir hasrettir. Ona kavuşamamak hasreti ayrı bir hasrettir, tahassürdür. O bir azaptır, onu gördükten sonra ona hasret duymak çok çok ayrı bir hadisedir. Bunu idrak etmek lazım. Habeşistan'a e, hicretten sonra Mekke'ye dönen sahabe-i kerem Hazretinin bu halet ruhiyelerini fark edemezsek yine siyeri okumuş sayılmayız kanaatini taşıyoruz. Evet. evet. <gülüyor> Mekke'ye yaklaştıklarında bu haberin asılsız olduğunu öğrendiler. Ne var ki artık geri dönmek bir hayli zordu. Mekke'ye girebilmek içinse ya müşrik olan akraba ve dostlarının himayesine sığınmaları veya kimseye görünmemeleri gerekiyordu. Şehre serbestçe girmeye kalkmaları, kendilerini düşmanın insafsız ellerine teslim etmek olurdu. Bu bakından, muvakkat da olsa bir kısmı müşrik akraba ve dostlarının himayesine sığınmayı tercih ettiler. Bir kısmı ise himayeye lüzum görmeden gizlice şehre girdiler. Bu arada, Habeş ülkesine geri dönenler de oldu. Bunlar Müslümanların Medine'ye hicretine kadar orada kaldılar. Sonra bir kısmı hicretin hemen akabinde Medine'ye gelip Müslümanlara katıldılar. Bir kısmı ise uzun mühlet Habeşistan'da ikamet ettiler. Mekke'ye yerleşenler Medine'ye hicrete kadar buradan ayrılmadılar. Müşriklerin her türlü eziyet ve işkencelerine imanlı göğüslerini siper ederek iman küfür mücadelesinde azimle sebat ettiler evet bu bahiste böyle sevgi baht olmuş ezelden bize sizde bir türlü bizde bir türlü diyor aşık Yunus herkeste farklı farklı şekilde sevdanın ve aşkın tezahürleri var hepsi o muhabbet etrafındadır hepsi o muhabbetin meşgidir ve o muhabbetin bağıdır Yeter ki o bağdan uzaklaşmayalım. Yeter ki meşru zeminde ama kendimize muhakkak o muhabbeti efendim e, bağlayarak, o muhabbetle yaşayarak e, sevk edelim. O hususta ömrümüzü edelim. Evet. Şakkı kamer mucizesi. Bu arada e, daha belki hafta banttan inlemek zorunda kaldık. Burada e, fakirin rahatsızlığıyla alakalı bir durum vardı. ...kıymetli dinleyicilerimizden özür dileriz... ...keyfi bir durum değildi... Ee, ...o sebepten dolayı... ...bugün de hafif bir... E, ...kırıklık var ama... ...inşallah... ...şifaullah... ...olan... ...yani Allah'ın şifası olan... ...Resulullah Efendimiz'in şifasıyla... ...Cenab-ı Hak bizim... ...hasta bedenlerimize ve kalplerimize... ...şifa ihsan eylesin... Kureyşli müşrikler... ...Resul-i Ekrem Efendimiz'in davasını... tasdik eden birçok mucizeye şahit oldukları halde yine de inat ve inkarlarından vazgeçip ona sadakat ellerini uzatmıyorlardı. Gördükleri her mucizeye bir kult takarak, nazarlarda küçük ve basit bir hadiseymiş gibi göstermek isteyerek, hem kendilerini hem de halka aldatma yoluna gidiyorlardı. Şimdi mucizeye kult takmak güzel bir tabir, çok hoş bir tabir. Yani mucizeler hususunda, İlle bunu akli olarak izah etme çabaları var. Daha evvel de bunu zikrettik. Mucizeyi zaten siz aklen izah edebiliyorsanız onun adına mucize denmez. Mucizeye kulp takmak hakikaten güneşe kulp takmaya benzer ki güneşe kulp takmaktan da muhallir. Çünkü güneş bile her ne kadar çok uzakta da olsa, çok efendim insanın ulaşması da zor olsa tasavvur edebilecek şekilde bir sıcaklığı, bir enerjisi, bir yörüngesi vardır. Yani akli ölçülerle bir ihatası vardır. Neticede güneşe bile seyahat düşünülebilir. Fakat mucizeyi aklen kavramak güneşe kut takmaktan bile beterdir. Mucizeyi kut takmak tabiri. Çok yerinde bir tabir, çok hoş bir tabir. Allah selamet eylesin, Allah rahmet eylesin. Hayattakini de rahmet okunur çünkü. Güzel bir tabir. Şimdi yine Kul takmaya çalıştıkları, kendi süfli akıllarıyla balçıkla sıvamaya çalıştıkları mucize güneşlerinden bir tanesini daha bu bölümde işleyeceğiz inşallah. Zaman zaman da akıllarınca Resul-i Ekrem'i güç durumda bırakmak niyetiyle kendilerince meydana gelmesi mümkün görmedikleri isteklerde bulunuyorlardı. Eğer gerçekten Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygambersen, şunu şunu yap, şunu şunu göster de görelim diyorlardı. Bu isteklerde bulunurken maksatları iman etmek değildi. Aynı daha evvel de Safa Tepesi'ni hadi bakalım altına çevir diye Resulullah Efendimizi e istihza edip sanki altına çevirse iman edeceklermiş gibi Cenab-ı Resulullah Efendimiz'e karşı edepsizlikte ve terbiyesizlikte bulundukları gibi bu nevi şeyleri istemeye devam etmişler. Evet. Bu isteklerde bulunurken maksatları iman etmek değildi. Bilakis kainatın efendisini güç durumda bırakmaktı. Fakat Cenab-ı Hak müşriklere karşı sevgili Resulünü hiçbir zaman güç durumda bırakmıyor ve hiçbir zaman muavenet ve muhafazasını üzerinden eksik etmiyordu. Evet. Yine bir gün ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Velid bin Muire gibilerin de içinde bulunduğu bir grup müşrik, Peygamber Efendimiz'e gelerek ''Eğer sen gerçekten söylediğin gibi Allah tarafından vazifelendirilmiş bir peygambersen bize ayı ikiye ayır öyle ki yarısı Ebu Kubeys dağı diğer yarısı Kuaykan dağı üzerinde görülsün.'' dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz ''Şayet bunu yaparsam iman eder misiniz?'' diye sordu. Onlar ''Evet iman ederiz.'' dediler. Davasında haklı ve doğru olduğunu göstermek için mucizeyi istemek peygamberlerin vazifesidir. İstenilen mucizeyi yaratansa Cenab-ı Hak'tır. Ayın Bedir haliydi. Yani en güzel göründüğü 14. gecesiydi. Kainatın Efendisi Allah'ın emir ve iradesi dairesinde hareket eden aya şehadet parmağıyla işaret etti. Şahadet etmeyen parmağı mı var? Şahadet parmağı deriz. Elimizi uzattığımızda, şöyle parmak olarak uzattığımızda en dikkat çekici işaret etme noktasında en belirgin, en bariz işareti yapan sağ elimizin baş parmaktan sonraki gelen işte işaret parmağı dediğimiz parmak en işaret edilmesi gereken ve öncelikte işaret edilmesi gereken şey Cenab-ı Hak'ın tevhidi ve ona şahadet olduğu için işaret parmağı yerine şahadet parmağı ismini almıştır zira parmaklar içerisinde işaret etmeye en müsait olduğundan dolayı şehadet ismiyle şehadet parmağı ismiyle de tesmih edilmeye isimlendirilmeye en layık efendim parmak budur şahadet parmağıdır fakat Allah Resulü için şehadet parmağı tabirini kullanmıyorlar onun Mübarek parmakları her birisi Allah'ın şahitliğine, şahitliğine işaret ve dereet etme noktasında hepsi müsavi hepsinin kendisine göre bir alameti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şehadet parmağını bile söyleme e, şeklinden kaçınmışlar, mübarek o parmaklarıyla diyerek, ifade etmişlerdir. Hatırıma gelmişken bunu da kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Ne yapıyor? Saadetle bulunduğu mevkiden ayı işaret eder bir şekliyle mübarek parmağını o mesud aya o kamere nurundan yaratılmış olan Habib'in nuruyla nur vermekte olana ...bir Muhammedi imza için... ...bir işaret için... ...o ne bahtiyarlık... ...yani Allah Teala'nın... ...eşyasına da verdiği... ...efendim hilkatte... ...iltimas geçtiği varlıklar var... ...aynı insanlarda olduğu gibi... ...o ayna bahhtiyar bahtiyar bir aydır ki... ...Resulullah Efendimizin nazarına... ...ve işaretine namazlar olmuştur... ...ne oluyor işaret edildikten sonra... ...bu işareti nebevi kafi geldi... Ve ay ikiye ayrıldı. Öyle ki yarısı müşriklerin istedikleri gibi Ebu Kubeys dağı üzerinde. Hayır. Müşriklerin talep ettikleri fakat Allah Teala'nın istediği gibi. Müşrikler istedi diye olmadı o. Allah Teala Habibi güçlük çekmesin, sıkıntı çekmesin diye Habibi'nin isteği üzere. Habibi'nin isteği üzere, onun talebi üzere Ebu kubes tepesine. Bir kısmı orada gözüktü. Diğer yarısı ise Kuvay Kağan Dağı üzerinde iki parça halinde göründü. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz orada bulunan halka şahit olunuz, şahit olunuz diye seslendi. Bu apaçık mucize karşısında da müşrikler inat ve inkarlarından vazgeçmediler. Üstelik bu da Ebu Kepşen'in oğlunun bir sihridir diyerek asılsız bir tevvilde bulunup kendi kendilerini aldatma ve teselli etme yoluna saptılar. Gözleri önünde cereyan eden hadiseyi elbette inkar edemezlerdi. İnkar edemedikleri için de çıkar yol olarak sihirdir demek zorunda kalıyorlardı. Sihirdir, illüzyondur falan gibi şimdikilerin söylediği söz ve maalesef şu ilk bölümün son dakikalarında birkaç tane mevzuda zikredeyim. Sonra ikinci bölümde esas bunu açalım. Maalesef günümüz alimleri demeyelim de alimlere hakaret olmasın, günümüzdeki bazı ilmi eserleri okuduğunu düşünen kişiler, hatta tarihte de böyle olmuştur, mucizeye kulp takma hususunda müşrikler kadar olmasa bile kendilerince ayın ikiye bölünmesini izah edemeyeceklerinden bu rivayetleri şazdır çok zayıf rivayetlerdir olmayabilir, bilir, haberi vahitle gelmiştir, çok da üzerine bir şey bina edilmesin falan gibi akılları ve hafızaları almadığı için bu nevi izah ve tevhbi yoluna gitmişlerdir. Peki böyle midir? Değildir. Böyle muazzam bir şey olabilir mi? Olur. Niye olmasın? Çocukları diri diri toprağa gömen, taştan daha katı kalpli, değil ayın güneşin ziyadar oluşunu herhangi bir kara taş kadar bile kalplerinde nur ışık bulunmayan ziya bulunmayan kalpleri işaretiyle şak eyleyip, onu açıp onu şerh edip içinden nurlar fışkırmasına vesile olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin derecesi haydi haydi zaten kendisine müştak Zaten onun ziyasıyla ziyalanan bir kalbe tasarruf noktasında asla ve asla büyük bir şey değildir. Ona kıyas edildiğinde çok çok muazzam bir hadise değildir. İnanmamış, kapkara olmuş, taştan beter olmuş Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Bir kalbi hizaya getiren, işaretiyle, nazarıyla, muhabbetiyle nur parçasına, nur çerahına dönüştüren bir nazar-ı Muhammedi'nin, ve işareti peygamberinin kameri ikiye bölmesi, nuru daha fazlalaştırması, nuru cüzlere ayırması Allah'ın izniyle ve müsaadesiyle çok çok zor değildir. İnananlara böyle. İnananlara ve inanmayanlara cevabımızı ise ikinci bölümde tekrar vereceğiz. Şimdi seküler mi diyorlar, global mi diyorlar? Bir de hiç alakası olmayan küresel tabiri var. Küresel ta başından sakat bir kelime. Küre kelimesi Arapça, salsal Türkçe. Hani sayısal dersiniz belki ama rakamsal diyemezsiniz. <gülüyor> rakami diyecek halinizde yok. Fakat küresel kelimesinde nasıl hataya düşünüyorsa... Böyle seküler tabirlerle dini açıklama gayreti, aman e, Avustralya'daki adam da anlasın, yamyama da izah edelim, astrolojiyle uğraşana da anlatalım, astronotları da anlatalım gibi sanki Cenab-ı Hak nasıl anlatılması gerektiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl tebliğ edilmesi gerektiğini bilmiyormuşçasına kendilerince bazı uyarlamalarda bulunan kişiler muhakkak hata yapıyor. Ha bu şu demek değil. Ayetleri ve hadisleri insanlar anlasın ve insanların karşıdaki muhatap bulduğu kişilere de bunu güzel şekilde aktarsın. İnsani özelliklerini, kalbi özelliklerini kullanarak bunu karşı tarafa anlatsın. Fakat aynı semazenin duruşu gibi. Nasıl semazen bir topuk üzerinde, bir ayak üzerinde durur, o ayak hep sabittir, direkt tutma denir ona. Fakat diğer ayak devamlı seyahat eder, döner, seyreder. Bunun gibi olmadıktan sonra zeminden, yerden, bulunduğunuz konumdan kaymamak mümkün değildir. Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin beyan ettiği ölçünün dışında felsefi izahlarla efendim bir şeyleri bir şeyleri monte ederek, yapıştırarak anlatmaya kalkmak, tarihi seyirden, Efendim belki sosyolojik temayüllerden e, uzaklaşarak bile olsa Çünkü bunlardan uzaklaşmadan bir şey anlattığınızda o da yerindedir Fakat bunlardan da uzaklaşarak veya en fazla bunlardan yararlanmak değil de Tamamen bunların üzerine bir şeyleri inşa etmeye kalkarsa kişiler muhakkak hata ediyorlar Şöyle ki efendim bu tek bir haberle gelmiştir Şakı kemer mucizesi olmuş mudur olmamış mıdır olursa şöyledir olmazsa böyledir o kişilere mahsustur falan gibi yoksa yani ne yaparız biz ay ikiye bölünmüş olsaydı bu çok acayip bir hadise yani biz bunu izah edemeyiz diyerek bu mevzuda pek konuşmamak taraftarı olmuşlar hayır demin de arz ettiğim gibi ilk bölümde dinleyemeyen kardeşlerim için bir daha tekrar diyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, taşlardan kara, kapkara olan kalplere nur ilahiyi ilka edecek, onların nurlanmasına veside olacak nazara ve işarete sahipken, en karanlık geceden daha karanlık, zifiri karanlıktan daha da karanlık olan cahiliye karanlığını ve i saadetiyle aydınlatan bir Hazreti Peygamber'in şakk-ı kamer mucizesi Zaten ziyadar olan Zaten ona müştak olan Bir kameri ikiye bölme mucizesi Mukayese edildiğinde Hiç de zor değildir Resulullah efendimizi Tanımamaktan Kendisi gibi beşer zannetmekten Kaynaklanan hatalardır bu nevi Kurt takmalar Şimdi inananı da inanmayana da Tarihen Tespit edilmiş bir vakayı Haber vererek, ilan ederek bizim ihtiyacımız olmayabilir. Fakat neticede insanlar bunu öğrenmek isterlerse artık ellerinin altında hemen binlerce, milyonlarca dokümana ulaşabilecek alet, edaba, teçhizat var. Oradan da bunları araştırabilirler. Bir haber verelim. 1986 senesinde Güney Afrika'da bulunmakta olan sonradan Müslüman olmuş bir zatın mektubu geldi bir ahbabımızın ziyaretindeydik o da İngilizce falan biliyor diye de hazır yanımızda getirmiştik o mektubun içerisinde ayrıca Sanskritçe yazılmış efendim bir taşın bulunduğu ve daha doğrusu bir fotoğraf var o fotoğrafın orada bir mabet kapısı gibi yani bir oyuk Kayadan oyuk bir mabet kapısı var. Kapının üzerinde de sanskritçe bir yazı var. Böyle bir fotoğraf göndermiş. Şimdi mektupta diyor ki o zat ismini vermeyeceğim. O zat diyor ki ki bu profesördür. Dünya müzikilerini, etnik gruplarını falan araştıran Amerika'da çok büyük araştırmalara imza atan bir kişidir. O zat diyor ki Hindistan'ın yüksek bölgelerinde e, seyahat yaparken yüksek bölgelerinde bulunan bazı e, keşişlerin yaşadığı tapınaklara hatta şu anda boş olan efendim bazı tapınaklara, dağlara, tepelere oyulmuş manastırlara gittim. Fakat orada dikkatimi celbeden bir şey oldu. Hatta o kadar hayrete düştüm ve o kadar sevindim ki Fotoğrafını çekip size bunu mektupla da bu hadiseyi anlatmak istedim. Fotoğrafını gönderdiğim mabet kapısının üzerinde şöyle yazıyor diyor. Budist rahiplerin inşa ettiği o kapının üzerinde şu ifade varmış Sanskritçe. Bu mabet, bu yapı, ibadet edilmek için inşa edilen bu yapı, ayın ikiye bölündüğünün, Görüldüğü sene yapılmıştır Ayın ikiye bölünüşünün Göründüğü sene yapılmıştır Ve bir tarih var diyor Şimdi bakın Tarihi Karşılaştırdığınızda Şakkı Kamer mucizesinin Olduğu seneyle aynı seneyi veriyor Şimdi o inkara yeltenenler İlla bunu akla Uygunluğunu vesaireyi falan araştıranlar eğer bu kadar bu zincirden, bu silsileden gelen asabı ı kirame, tabiine Allah Teala'nın Kamer Suresi'ndeki ayetlerine efendim evliyasına, ulemasına tabatürle gelen yüzlerce, binlerce, milyonlarca belki konuşmaya, sohbete nazar etmiyorlarsa bizden geçtik. Allah rızası için gitsinler keşişlere sorsunlar. Hindistan'daki budistlere, putperestlere sorsunlar. Belki imanları tazelenir. Yani bunlardan alamıyorlarsa bu feyzi o taraftan alsınlar. Şakkı Kemal mucizesinde bulunanlar bir hiç olmazsa sihirdir dedi de en azından niyetlerini ortaya koydu. Ama bu şekilde tarihen de sabit olan zaten bu anlattığım delile benim ihtiyacım yok. Bizim kıymetli dinleyicilerimizin de birçoğunun ihtiyacı yoktur. Fakat baksınlar bu mabetteki yazıyı tespit etsinler. Ben hala hayıflanırım. Bunu çoğaltmak için e, fakültede e, sanat bölümünde olan arkadaşa bunu güzelce çerçeve yaptırsın falan diye verdim. Sonra o da Japonya'ya falan gitti. Bütün arşiviyle gitmiş ve sırra kadem bastı. Hala yanarım bunu ama bunun tedarik tedarik edilmesi mümkün. Bu yani e, geçen bundan 5-6 Sene evvel ismini vermek istemediğim bir belgesel kanalında böyle devamlı darvinizmi vesaireyi savunan bir belgesel kanalında da yine aynı mabedi gösterdi. Yani bilinen bir yer burası. Ve üzerinde böyle yazıyor. Ayın ikiye bölündü. Hatta o mabede ay mabedi mi? Ee, Ayın ikiye bölündüğü mabet falan gibi böyle isimler falan da verilmiş. Oradan bunu araştırabilirler. Yani bu da gösteriyor ki, Sadece, Mekke'de o an için, Çünkü ben bazı kelam hususunda yazılmış eserleri okuduğumda, Hayretlere düştüm, Bu nevi izahlara. Yani efendim diyor, Bu mucize diyor, Sadece Mekkeliler için yapılmıştır. Mekkeliler için Cenab-ı Hakk'ın onlara gösterdiği bir tecellidir. Başka yerden görünmemesi de mümkündür diyerek, Hani ya biz bu ayın ikiye bölündüğünü hiç görmedik gibi bir şey söyleyenler olursa onlara karşı da bir savunma sistemi geliştirmek için bunları bile notların arasına koymuşlar. Kitaplarına yazmışlar maalesef. Halbuki haberi sadıkla Cenab-ı Hak beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu mucizeyi göstermiştir. Sadece Mekke'de olanlar değil dünyanın öteki tarafından dahi bunun gözüktüğü aşikardır. Şimdi bir de şu bir tane delille sadece geldiği için dikkat etmek lazım, üzerine inşa etmek lazım diyenlere şunu soruyorum. Kur'an'dan bir ayet hakkında. Kur'an'dan bir ayet hakkında sadece bir kere zikredildi diye bir müstehzi tavra girmek, bir lakayette düşmek insanın imanını sakatlamaz mı? Benim aklım hafızalama almıyor ama Allah yapmıştır, böyle beyan etmiştir, Resulullah Efendimiz de yapmıştır. Valla benim aklım almıyor ama doğrudur demek en azından imanın en alt şubesi bile olsa imanın çerçevesinde kişiyi tutar. Ama bunun haricindeki sözlerin hiçbirini e, kabul etmek mümkün değildir. Evet. Sırf Resul-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik etmemek için... Bu apaçık mucizeye sihirdir diyen müşrikler aralarında şöyle konuşmadan da edemediler. Şayet Muhammed büyü yaptıysa bu büyüsü bütün yeryüzünü kaplayamaz ya. Etraftan gelecek olan yolculara soralım. Bakalım onlar da gördüklerimizi görmüşler mi? Bu rivayeti de kabul etmiyor bazı e, hocacıklar. Evet. Etraftan gelen yolculara sordular. Onlar da aynısını gördüklerine itiraf ettiler. Bütün bunlara rağmen, hem ve kalben tefessüh etmiş, şirkleri gönüllerini kirletmiş müşrikler, iman ederiz, vaadinde bulundukları halde inanmadılar, ebedi saadetin kaynağına koşmadılar, üstelik arkasından da şöyle dediler, yetime Ebu Talib'in sihri, semaya da tesir etti. Müşriklerin, Peygamber Efendimizin bu parlak mucizesini inkar etmeleri üzerine, Cenab-ı Hak, İnzal buyurduğu şu ayeti kerimelerle hadisenin vuku bulduğunu bildirip onlarınsa imansızlıkta yalanda diretip durduklarını beyan etti. Esnenuzubillah Kıyamet yaklaştı. Kamer ikiye bölündü. Hala bir mucize görseler yüz çevirip şöyle derler. Bu devam ede gelen bir sihirdir. Kıyameti ve mucizeyi inkar ettiler hevalarına uydular. Halbuki Allah'ın vaat ettiği her iş için bir hakikat vardır. Evet. Kamer suresinin ilk ayetleridir. Bu ayetler. Fakat şunu da müsaadenizle tefsirleri yapan ulemanın fikirlerini, daha doğrusu fikirden ziyade tespitlerini burada hatırlatmak isteriz. Zira İlk defa programı dinleyip ma sadece maale bakarak bu ayeti bulmak isteyen kardeşlerimiz olabilir, tefsirine bakamayabilirler. Şunu da hatırlatmak icap ediyor. Dikkat edilirse ayeti kerimede daha doğrusu surenin hemen başında Şakka ı mucizesini beyan etmeden evvel Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim İktarabeti saatu Saat ki o saat denilince esas saat anlaşılır. Öyle bir saat vardır ki o muhakkat bir saat değildir. İnsanların bir, iki, üç diye sayabilecekleri bir saat değildir. Saat mi istiyorsun? Gerçek bir saat vardır. Bir tane saat vardır. O saat nedir? Kıyamet saatidir. Kıyamet anıdır. Hakikatten bütün saatlerden daha. O saatler kıyamete bizi yaklaştıran saatlerdir. O saatlerdir. O saate götürdüğü için saat saat saat deriz. Bir saat vardır ama o da kıyamet saatidir. İktarabeti <gülüyor> saatü saat yaklaştı. Kıyamet yaklaştı. Ben şakkal kamar. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametlerini zikrederken Cenab-ı Hak güneşin ve ayın ziyasını kaybedeceğini, öleceğini, onların da bir zamanı, ecelleri var mehletleri var. Onların biteceğini ve öleceklerini hatta güneşle ayın cem olacağını beyan buyuruyor. Yani ayın ikiye bölünmesi bir kıyamet alameti olduğu için kıyameti hatırlattığı için işte bak İktarabeti Saatu ve şakkal kamer ayeti kelimesinde sizin için ayan beyan oldu ki kıyamet saati kadar ayan beyandır ki kamer işte bölündü. Yani şu kamerin bölünmesi size kıyametin Yaşatılacağının en yakın Delili burhanıdır Manasında da geliyor Fakat Bunların hepsi var 5-10 fasıl bunlar konuşulabilir Burada bendenizin Kıymetli dinleyicilerimize Arz etmek istediğim Nazarlarına vermek istediğim yönü şu Kıyamet yaklaştı Tabiriyle beraber Kıyamet kopması ve kıyametin Yaklaşmış olması O zaman da söylendiğinden Bugünkü insana biraz tuhaf gelebilir Bak, 1400 sene evvel yaklaştı deniyor. Hala kıyamet yok. Bizler zamanı kendimize göre yorarız. Kendimizin hayatıyla ve kendimizin tarihiyle sınırlandırırız. Fakat Allah Teala'nın da bir zamanlaması, bir sınırlandırması vardır. İşte Allah Teala'nın zamanlamasına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirmeleri en büyük kıyamet alametidir. Siyerine bir okuyan kardeşlerimize bir daha söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dünyayı şereflendirmeleri en büyük kıyamet alametidir. Ahir zaman ümmeti denildiğinde biz gittikçe kıyamet gününe yakın olan ümmet zannediyoruz. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sahabisinden şu güne kadar gelen bütün ümmetin adına ahir zaman ümmeti denir. Çünkü başlangıç olarak, nur olarak, mebde olarak, menba olarak zahir olan nuru u Muhammedi'yi, cesedi Muhammedi olarak dünyaya gelişi, peygamberlerden evvel nurunun zahir oluşu, fakat peygamberlerin zahiren sonucusu oluşu ve sonra gelmesi mevzunu defa etti işledik. İşte böyle olduğundan peygamberlik ve risalet halakasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle başlayan bu tesbihin imamesi gibi olan bu imameden yine onda nihayete ermesi ve hitama ermesi artık bundan sonra kıyamete kadar her şeyin ayan beyan oldu ve herkesin de kıyamet günü Resulullah'a erişen ama herkesin Resulullah'tan sorumlu olduğu nun ilanı olduğundan Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesi kıyamet alametidir. Böyle bakıldığında bunun böyle olduğunu en büyük işarettir ki işte kıyamet yaklaştı ve kamer ikiye bölündü. Kıyametin yaklaştığına en büyük alamet Resulullah Efendimiz'di. Kıyamet gününün yaklaşmasına onun teşrifiyle işaret edildiği gibi onun işaretiyle kamerin ayrılması, bölünmesi de yine Kıyametin yaklaştığını ve kıyametten mesul olduğunuza Artık bundan sonra Hazreti Peygamberden sonra Sizin başka bir melce, Başka bir sığınağınız Başka bir tabi olacağınız zatın Gelmeyeceğine işaret vardır Manasına zikrediyorlar Kamer suresinin tefsirinde Şak-ı Kamer mucizesinin Bizlere söylediği manalardan bir kısmı bunlar İnşallah tefsirlerine bakan kardeşlerimiz hem Şaka Kemal mucizesini hem efendim bu kıyamet hakkındaki kıyametin yaklaşması hakkındaki tefsirleri oradan okurlar inşallah.